Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Saat bin Rebi radıyallahu anh. Resulullah'a biat eden hanımlardan Hüzeyle bint Utbe'nin oğlu olan Sa'd bin Rebi radıyallahu an Medine'de okuma yazma bilen birkaç kişiden birisiydi ve cahiliye döneminde katip diye tanınıyordu. Müslüman olduktan sonra da Allah Resulü'nün katipleri arasında yer aldı. Nübüvvetin 11. yılının hac mevsiminde Resulullah'ın Akabe'de karşılaştığı İslam'ı kabul eden altı hazreçliden birisi olan Sa'd bin Rebi radıyallahu an daha sonra birinci ve ikinci akabebiyatlarına katıldı. Mekke'den Medine'ye yapılan hicretin ardından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensar'ın zenginlerinden olan Sa'd ile Abdurrahman bin Avf arasında kardeşlik bağı kurdu. Sa'd, bir cömertlik ve ishar örneği göstererek, sahip olduğu her şeyin yarısını Abdurrahman'a vermek istedi. Hurma bahçelerinin işlenmesinde de kendisine yardımcı olacağını söyledi. Ancak Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh bu teklifi kabul edemeyeceğini bildirdi ve ticaret yapmak için kendisine çarşının yolunu göstermesini istedi. Bedir Savaşı'na katılan Sa'd, Mekkeli müçriklerden Rifa bin Ebu Rifa el-Mahzumi'yi öldürdü. Uhud gazvesinde savaşın şiddetlendiği ve Müslümanların aleyhine döndüğü bir sırada, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sa'd'ı merak ederek onu bulmak üzere ensardan birini görevlendirdi. Bu kişi Sa'd'ı bulduğunda onun kılıç, ok ve mızrak darbeleriyle çok yara aldığını gördü ve Allah Resulü'nün kendisini merak ettiğini, ona bir şey diyeceği olup olmadığını sordu. Saat radiyallahu anh da, Resulullah aleyhissalatu vesselama selamını iletmesini, cennetin kokusunu duyar gibi olduğunu, kendisini ve bütün ümmeti mükafatlandırması için Allah'a dua ettiğini söyledi. Ensar içinde de akabebiyatlarında verdikleri sözü tutmalarını tavsiye ederek, İçlerinden tek bir kişi bile hayattayken, düşmanın Resulullah'a ulaşıp onu öldürmesi halinde, Allah katında hiçbir mazeretlerinin olmayacağını, olamayacağını ifade etti. Saat bin Rebi radiyallahu anh'ın şehit olduğunu öğrenen aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Allah ona rahmet eylesin. Yaşarken de, ölürken de, Allah'a ve Resulüne karşı çok samimiydi demiş ve kıbleye dönerek Allah'ım, Sa'd'ı kendisinden razı olarak huzuruna kavuştur şeklinde dua etmişti. saat bin Rebi radiyallahu anh'ın savaşta aldığı darbeler yüzünden tanınmaz hale geldiği, onu parmaklarından kız kardeşinin teşhis ettiği, aynı gün şehit olan anne bir kardeşi Harice bin Zeyd ile Aynı kabre konulduğu kaynaklarımızda yer almaktadır. Sa'd bin Rebi radıyallahu anh'ın şehadetinden kısa bir süre sonra dünyaya gelen kızı Ümmü Sa'd Cemile'nin velayetini Hz. Ebubekir radıyallahu anh üstlendi ve ona kendi kızı gibi ilgi gösterdi. Hz. Ömer radıyallahu anh bunun sebebini sorunca Ebubekir radıyallahu anh onun babasının meziyetlerini hatırlatarak Sa'd'ın İslam için yaptıklarına dikkat çekti. Erkek kardeşi cahiliye adetlerine uyarak Sa'd'ın mirasına el koymuş, çocuklarına ve hanımlarına mirastan hiçbir şey vermemişti. Bunun üzerine Sa'd'ın eşi Amre binti Hazım iki kızıyla birlikte Resulullah'a gelerek olan biteni anlattı ve miras ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'd'ın kardeşini çağırarak hak sahiplerine haklarını geri vermesini emretti.